Apolitik diye bilinen gençlerimizin demokratik haklarına sahip çıkmak için verdikleri mücadeleyi yürekten destekliyorum. Onların üzerindeki ölü toprağının kalkması ile artık bir şeylerin daha güzel olacağı umudunu taşıyorum. Diren Gezi Parkı, diren. Çok güzelsiniz, çok güzelsiniz çocuklar. Evet, Tuncay Kurtiz'in sesiydi. Bugün içerisinde bir destek videosu paylaştı. Paylaşıldı. Tuncay Kurtiz'in olduğunu dinlettik. Şimdi meydana geri döndük. Mertem Oral'la beraberiz. Mertem merhaba. Merhaba. Merhaba Mertem. Hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Evet epey hareketli dakikalardır. Tam bu saatlerde pek kalabalıklaşıyor. Belki de bilemiyorum hiç saat olması ile alakalı. E, arkadaki sesler de e, onu göstermekte. Siz antikapitalist kapitalist ayranının altındasınız. Bir süredir Gezi Parkı'nın girişinde e, bulunuyorsunuz. Bu akşam da bir fronting yürüyüşü var diye duyduk Şenol Karakaş'tan ve ona istinaden aradık seni aslında. E, doğru duymuşsunuz. Dün e, bir barış yürüyüşü gerçekleştirmiştik aynı saatte. Bugün de bir Branding eskinliği yapacağız. Burada alanda hani herkesin sesini, sözünü özgürce duyurduğu bir ortam var. gerçek özgürleşme hali diyebiliriz. En büyük bir yaratıcılık, en büyük bir özgürlük ruhu var. E, bu ruh tabi ki e, Hrantik e, olmadan da O anılmadan da olmaz e, Biz de sembolik olarak bir Hrantik caddesi e, Yapacağız Farkın içerisindeki bir yola e, Hrantik caddesi tabelasını Ve programlarımızla e, birlikte e, Onu tekrar hatırlıyor olacağız Yolun da zaten o mücadelenin bir parçası olduğunu Hatırlatacağız herkese evet, Mücadelenin parçası olduğu ve orada olduğu Esasında <gülüyor> Toptan hatırlatılacak Şimdi daha önce konuşma fırsatı bulma, bulamadık sizinle bu yayın vesilesinde. Genel aslında düşüncelerini de alabilir miyim? Yürüyüş başlamak üzere gerçi ama orada çok kalabalık bir topluluk var ve çok farklı e, kesimlerden bir topluluk bu. Apolitik de, de, denmekte hatta birçoğu. E, orada olanların bunu reddedecek olsa da e, sen neler diyorsun bu kitlenin yan yana gelmesi konusunda? ki böyle farklı kesimlerin yan yana gelmesi e, güzel ve hoş. Hepimizin farklı sözlerin duyulması temennilerinin gerçekleştiği bir durum. Ama e, hatırlatmak gerekir ki geçen hafta salı gününden beri bu parkta e, bir tür direnişi başlatan e, aktifistler bambaşka bir kuşağı Maksimistleri Ökçülah milliyetçiliğe karşı olan Kürt halkının özgürlüğünü isteyen evet. Ermeni soykıranını tanıyan bambaşka bir ruha sahip bir kuşak ve ilerleyen günlerde işte hafta sonuna yaklaştığımızda hazır böyle bir hükümete yönelik bir tepki doğmuşken bu tepkiyi kendi varlığını da göstererek bu tepki üzerinde bir regamonya kurmaya çalışan şu kutsal bir çevrelerin de sokağa çıktığını gördük hatta daha da kötüsü ee, bazı Milliyetçi sloganlarla bazı şehirlerde BDP bürolarına saldırıldığı, e, öksü sloganların atıldığı çeşitli yürüyüşler oldu. Tabii ki bunların hiçbirinin, bu milliyetçi tavırların Gezi Parkı direnişiyle bir alakası yoktur. Burada direnenler net bir şekilde bu e, çevrelere mesafelidir. Ee, bizim yapmaya çalıştığımız hani, alanda e, bu ulusalcı havayı kurmaya çalışanlara burada e, şu, bizim bizim barıştan yana olduğunu, çözümden yana olduğunu, savaş istemediğimizi ve e, yani Türklerin de, Ermenilerin de, Rumların da bütün azınlıklarında özgürce kendisini ifade edebildiği bir toplumun hayalini kurduğumuzu anlatmak. E, dolayısıyla kimileri e, asker, askerlik programlarıyla yürürken bizler de e, öldürmeyeceğiz ki nasıl diyerek e, yürümeyi tercih ediyoruz. Evet, aynen öyle. Zaten Hrant Dink'le başladık esasında bu e, kalkışma. Bir daha doğrusu bu topluluğun niceliği hakkındaki yorumlarda iki örnek veriliyor. Biri Hrant Dink'in cenazesi, diğer de esasında 1 Mart Teskiresi sıkça alınan iki örnekti. Bu ortak hafızamızın iki önemli anıydı. Taksim Gezi Parkı'da bir e, şu anda bize en yakın olanı denilebilir. Böyle bir tarihsel çizgi koyabiliriz galiba. Çok doğru. Yani hem Savaş Karşısı Hareketi'nin yani hem Antikapitalist Hareketi'nin bir girikimi var bütün bu e, renkli ortamda. Hem de bir yandan da bütün dünyadaki ruhun da bir etkisi var. Yani buradaki aktivistler kendilerine Tahir Meydanı'nda direnenlerden ya da Yunanistan'da sintagma Meydanı'nda direnenlerden. İspanya'daki askerler hareketinden bağımsız görmüyorlar. Bunu zaten e, direnişin yoğunlaştığı ilk günlerde de e, anladık sloganlarıyla, işte ekspirini dilleriyle vesaire. Ne kadar çok bu meydanlardan, bu mücadelelerden esinlendiğini, hemen Occupy e, lopunu, sloganını benimsendiğini e, görmüş olduk. Bu çok umut verici bir şey. Yani Tüm dünyada böyle bir kuşağın daha iyi bir dünya için e, daha güvenli bir şekilde sokağa çıkmış olması çok umut verici bir şey. Evet. <gülüyor> Peki Meltem çok teşekkür ediyoruz. Bağlandın bize. Biz teşekkür ederiz. İyiler güler. Iyi Görüşürüz. Görüşürüz. Meydanda. Hoşçakal. Evet Meltem sağolsun. Granting ee, Caddesi'ni kurmadan önce bize bağlandı. Evet Gezi Park'ta böyle büyük bir kozmopolite benziyordu zaten. Bir de caddesi var şimdi ismiyle. Evet olmalıydı. Böyle olacak gibi kütüphaneden sesler dinlemiştik az evvel. Bu arada dün ser yayıncılıkla konuştuk. Bugün gittiğimiz, uğradığımız kütüphanede tamamen herkesin iştirakıyla oluşturulmuş kolektif bir e, kütüphane Yani tek bir yayın evinin isminden bahsetmek evet, imkansız. Demin kesinlikle. çok imkan bulamadık konuşmayı ama belki bir iki not ben orada bu o, o kayıtları yaparken o mülakatı yaparken yayın evlerinden de tormalarla kitaplar geliyordu. insanlarda kitaplarını e, oraya vakfediyorlar ve herhangi doğrudan vakfediliyor. Yani geri döndürmek de zorunda değilsiniz. Maksat orada kitap okumak. Yani böyle çok önemli sosyallik e, alanları var kütüphane vesaire gibi veteriner gibi belki birazdan bu sesle dinleriz bir veteriner Hı -hı. yine kişisel inisiyatifle bir veteriner de kurulmuş Taksim Gezi Parkı bir ortak yaşam alanına dönüşüyor ama hafızasıyla beraber hafızasında da geride bırakmadan üstünü örtmeden böyle söylenebilir şimdi ufak bir aramız olsun sonra belki pablonla belki de veterinerle devam ederiz